Ayet-i Kerime'de emredilen yardımlaşmaya, imkan ölçüsünde iyiliği teşvik etmek, hayırların işlenmesini ve yollarını kolaylaştırmak, kötülüklerin ve düşmanlığın yollarını kapamak gibi hususlar da girer. Efendimiz diğer bir hadisinde şöyle buyurur. Kim bir bid'at sahibinin bid atına mani olursa, Allahu Teala onun kalbini iman ve güvenle doldurur.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 ve ateşimle ona azap etmekten haya ederim. Bir hadis-i kutside Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Ey Adem oğlu, tövbeyi erteleyenlerden, uzun emel peşinde koşanlardan ve ahirete amelsiz eli boş gelenlerden olma. Âbidlerin sözlerini söyleyip münafıkların amellerini işleyenlerden olma.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 Hz. Ali kerremallahu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder Ahir zamanda öyle düşüp çeneli, aklı kıt bir takım adamlar gelecek ki, insanların en hayırlısının sözlerini, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini söyleyecekler, fakat söyledikleri pançerelerinden aşağı inmeyecek. Onlar okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkacaklar.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 Yine bütünüyle kendimiz terk etmedikçe bir kötülüğe engel olmayalım Buyurdu ki hayır öyle yapmayın. Kendiniz tamamını işlemeseniz bile iyiliği emredin. Tamamından kaçınmasanız bile siz kötülüğe engel olmaya çalışın. Sereften biri oğluna şöyle tavsiyede bulunur. Biriniz iyiliğe emretmeye hazırlanınca kendini sabırlı olmaya hazırlasın. Ve sevabını Allah'tan beklesin. Sevabı Allah'tan bekleyen kişi maruz kalacağı sıkıntıların acısını hiç duymaz.